Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikaday Merkezi ve Stiftung Mercator girişiminin katkıları. Kaç yıl geçti arada Gayrı, gayrı, gayrı, gayrı Söyletmesinler derdimi Saklarım ben onu kendime Yerim kendi kendimi Ne olur sormasınlar bana Ne olur söyletmesinler derdimi Saklarım ben onu kendime Yerim kendi kendimi, akıyorsa yaşlar gözümden, dinmiyorsa bir türlü gece gündüz. Karardıysa bütün dünya, vardır elbet bir sebebi.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 Bizsin artık bu hasret buluşalım gayrı kaç yıl geçti aradan ayrılı ayrılır bizsin artık bu hasret buluşalım gayrı benim bütün derdim özlem biliyorum kavuşur böyle seven biz bir elmanın iki yarısıyız O çok sevdiğim even Akıyorsa yaşlar gözümden dinmiyorsa bir türlü gece gündüz Karardıysa bütün dünyam Vardır elbet bir sebep Kaç yıl geçti arada Gayrı, gayrı, gayrı, gayrı dururum 94.9 Açık Radyo'da iklim için dinliyorsunuz. Ben Özge Can Kara. Ben Cantoğlu. Ben de abi ben Cantoğlu. Az önce e, uyarlamasını dinlediğimiz kaç yıl geçti aradan uyarlamasını yapan Vokaliz grubundan Cengiz Ünal ve Tolga Gülen aramızda hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ben Cengiz, sen Tolga. <gülüyor> hoş geldiniz. Ee, vokaliz grubuyla iklim için Şarkı söyle e, etkinliği 7 kasımda yapılacak olan da bir e, etkinlik. Önce bir vokaliz grubunu çağıralım Vokaliz grubu nedir? Nasıl bu işlere kalkıştı? Öğrenelim diye istedik Geldiler bizi kırmadılar Biz de Hangi parçayı dinledik? Onu da tekrardan dile getirebilirsek Tabii e, kaç yıl geçti aradan Sezen Aksu'nun eseri e, Vokalizin ikinci albümü Dinle Burayı adlı albümündeki son parçaydı evet. Peki nedir <gülüyor> vokaliz? E, vokaliz ekolojik bir gruptur Hiçbir, o, tamamen organik. Evet. İklim için gerçekten e, uygun diyebiliriz. Tamamen organik. E, hiç enstrüman bulunmuyor grupta. E, grup altı erkekten oluşuyor. Bir tane beatbox, e, iki bariton ve iki bi, e, bir, bir, bas, bas. bir tenordan oluşuyor. E, iki tane albüm yaptı e, vokalist. E, ve hayatına da devam ediyor. Son dönemde... E, İklim İçin projesinde e, yani bir nevi aktivist olarak sahne üstünde olacağız bizde birçok e, Türkiye'de e, koroya ve vokal müziğe gönül vermiş insanlarla birlikte. Evet. Ee, peki İklim İçin'e tanışmak nasıl oldu? E, İklim İçin'e tanışmak aslında şöyle bir hikaye. Ben altı e, yıl iki dönem e, Ruhisli dostlar korusunu yönettim. Ee, yani orada çok güzel günler geçirmiştim. O yüzden yani bu son dönemde yani son üç yıllık dönemimde biraz o günleri aradım aslında. Ee, ve oradaki Ercüment arkadaşımı aradım Ercüment Kürçay. Ee, işte İşte yani <gülüyor> kendimi ifade ettim hani bir takım sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bir şeyler yapmak istediğimi söyledim. Ee, o da e, direkt e, iklim için e, mücadelesini e, bana önerdi. Tabii yani benim de farkındalığım vardı ama hani Ercüment'le birlikte de Ercüment'in de yönlendirmesiyle direkt e, aslında Ercüment sizin kapınızı çaldı. <gülüyor> Daha sonra da hani birlikte proje geliştirirken hani vokaliz grubunu... ...bunun içerisine dahil etmemizin uygun olacağın konusunda da hem fikir olduk. Sonra vokalize danıştık. Ben de içeriden bir e, Truva atının içinde olan birisi olarak. <gülüyor> Tolga o zamanlar Amerika'daydı. <gülüyor> e, uzun bir süre Amerika'da kaldı. Sonra da Tolga'nın da gelişiyle birlikte... ...şu an e, biz de ilk defa Tolga ile uzun zamandır birlikte aynı sahnede olacağız. İklim için. İklim için, <gülüyor> evet, evet. Neler planlanıyor peki? Ne, ne gibi e, organizasyonlar olacak bu forum sırasında? Biraz onlardan bahsedebilir miyiz? Ee, bir e, panel yapılacak Boğaziçi Üniversitesi'nde. E, 12 ve 13 Kasım tarihlerinde. Bir de 14 Kasım'da bilmiyorum henüz izinleri alındım ama bir de bir e, iklim için bir yürüyüş olacak. E, ama biz tabii e, bu etkinliğin e, müzik hani, köşesindeyiz. Hı hı. Mutlaka ki bunun içerisine e, çeşitli önemli konuşmacılar e, dahil olmuştur. E, biz işte ben parçayı bir parça e, belirlenmiş Cengiz evet. ve Erçimen tarafından sanırım. Bu dünya bir pencere. Bu dünya bir pencere. Evet, Tolga düzenledi o şarkıyı. Evet. E, yani büyük kısım ben evet. düzenledim ama tabii ben önce de Cengizle Erçimen bazı fikirler yapmışlar. Fikirlerimizi aslında bir araya getirdik. Diyelim bir, bir harmanladık bu bilgilerimizi. Çok da güzel bir aslında aranje oldu. Bu iklim içinde sebebiyle aslında ortaya çıkmış bir şey de olsa güzel bir parça oldu ve tabi bizim daha çok yaptığımız bu sivil toplum kuruluş, sivil toplum etkinliğine gönül veren ve destek verecek olan hem koristeri hem de bu koroları ve koro şeflerinin tabi liderliğinde birlikte bir bütünün parçası olmaları. Ve birlikte iklim için, söylemek için bir araya gelmiş olan müzisyenleri bir araya getirip bir amaç uğruna tınlamak, bir sesi çıkartmak aslında. E, şöyle plandan çok kısaca bahsedeyim isterseniz. Aslında yaptığımız şey şu, e, bir duyuru yaptık <gülüyor> ve e, vokale gönül veren insanları çağırdık. Aynı zamanda e, koroları aradık ve onlara da duyuru yaptık. Ve e, duyurumuz şöyleydi. Bir şarkı yapacağız ve bu şarkıyı bizden hani ister profesyonel olun, ister bir koro da söyleyin veya isterseniz söylemeyin. Bizimle birlikte bir şarkı da iklim için söyler misiniz di e, Başvurularımız oldu gerçekten. E, şu anda 200 yanılmıyorsam 230 üstünde e, kişi E, ...bizimle birlikte sahnede olacak. Grup Aynı grup. zamanda bunlar... ...tabii bunlar e, de, destek veren koroları tabii burada mutlaka söylemek istiyoruz. Boğazi Caz Korosu, Mavi Nota Halk Türküleri Topluluğu... ...Ladies and Gentlemen e, Grubu Topluluğu... ...Maviden Yeşile Halk Ezgileri Topluluğu... ...Ruhisu Dostlar Korosu ki bu eski ve yeni koristlerin bir araya geldiği bir... E, ...etkinlik olacak onlar açısından da... ...Dostlar Müzik Topluluğu, Greenpeace Gönüllüleri... ...Buğlay Derneği Gönüllüleri... Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi üyeleri. tabii internet çağrısına destek veren bağımsız katılımcılar. Yani hiçbir koruda söylemeyen ama vokal müziği yapan. iklim için grubu aktivistleri ve ses müziğiyle birlikte sadece sahnede tek enstrüman olarak bulunacak olan Ahmet Urhan ve Erbani sanatçıları. Düzenlemeyi de zaten bu perküsyon grubu ve koristlere göre planladık. Aslında bu temelde bir happening gibi, e, mob gibi tasarlanmış bir şey olacak orada. Yani çok detaylarına girmeyelim ama orada hep birlikte yani girmeyelim. Çünkü hani onlar sürpriz için de de biraz sürpriz olur. olsun. Ama 250'nin üstünde, üstünde insan. Üstünde, evet. Ama yani e, o etkinlik sırasında hiç koroda biz, şimdi mesela pro yapacağız biz koristlerle. Hiç provada bulunmamış, orada katılımcı olarak izleyicilerin bile hızlı bir şekilde e, katılabilecekleri... Ee, hani basitlikte de, şeyleri evet, planladık ki herkes bunun etkinliğin parçası olsun. Bu 230 kişi ve artı vokaliz grubu bunun sadece lokomotifliğini yapsın. Evet. Ve bu e, etkinlik bittikten sonra da e, dışarıya taşsın müzikal olarak. Evet. Yani sadece gezegeni seven de e, şarkı söylemeyi seven insanları <gülüyor> aslında bu etkinliğe e, destek vermek isteyen hani kim olursa olsun önemli değil. E, yeter ki orada olsun ve nefes versinler. Evet. Evet. E, bu prova yapacaksınız değil mi 7 Kasım'da? Evet evet cumartesi günü e, saat 1 ile 6 arasında yanıyor muyum 1 ile 4 arasında, Bir 4, arasında. 1 ile 4 arasında ya da 6 arasında o duyuruları belli olur. 16'dan tam yandı. E, kent Kültür Merkezi'nde olacağız. Peki bu e, provaya e, yani dinleyicilerimiz hala katılabilirler mi diye bir son saniyede tabii biz etkilerimiz yapabiliriz. Şey. Ya, kesinlikle. <gülüyor> hala kapı her zaman açık. E, buradan da duyurumuzu yenileyelim. İklim için söylemek şarkı söylemek isteyen, isteyenler e, varsa bize de başvurabilirler. E, mail adresimizi buradan tekrar edebilirim. Veya e, bize Kent Kültür Merkezi'ne saat 1 ile 4 arasında direkt çat kapı merhabalar. İklim için.org evet. web sayfamız. Hı. O e, sayfadan e, iletişime girerek e, bizimle iletişime geçebilirler evet. aslında. Evet. Ya da saat dediğiniz gibi e, evet. cumartesi günü saat 1'de Kent Kültür Merkezi'nde. Şimdi e, saat 1 ile 4 arasında 3 saat gibi gözüküyor ama yapılacak e, olan müzik aslında 4 dakikalık bir müzik. Çok uzun değil fakat evet. tabi bunun organizasyonu e, söylemesi hep birlikte söylemek aslında biraz da e, prova yapmaktan da hoşlanıyoruz diyeyim <gülüyor> müzisyenler <gülüyor> olarak. E, diğer başka koroların da böyle bir araya geldiği etkinlikler çok fazla olmuyor ya festivallerde veya koru günlerinde oluyor. E, biraz da böyle bir sosyalleşme bir arada birlikte e, şarkı söyleme etkinliği gibi de olacak. ...her şeyin başında tabii eğlenme var... ...şarkı söylemekte... ...hem eğleneceğiz hem de iklim için... ...herkes biraz nefes verecek diyeyim... Evet bu şeyde... ...duyulabiliyor muyuz siz? Evet... ...bu özellikle... ...New York'ta... ...geçen Eylül ayında yapılan... ...büyük yürüyüş sırasında... ...iklim yürüyüşü sırasında... ...sokak bandolarının filan... Bir ...muazzam bir bütünlüğü vardı... ...bir sada çıkıyordu... Belki bu buluşma da bu açıdan ilginç bir, bir ilk teşkil i̇lk edebilir. E, evet, edebilir. çünkü yürüyüşte de biz bu şarkıyı söyleyeceğiz katılımcılarla. E, Vokalizin elinde megafonlar olacak ve e, megafonlarla liderlik edecek e, e, bize eşlik edenlere. E, sizin de söylediğiniz gibi gerçekten belki de bu alanda bir şeyi başlatı başla, başlayabilir yani e, her sene. Veya e, bütün evet, etkinliklerde... Evet, bunun bir ses boyutu böyle bu şekilde eklenmesi çok hoş olur doğrusu. E, mail adresinde ben buldum. Söyleyeyim, iklim evet. için şarkı söyle et gmail üzerinden. Evet. Gmail.com evet. üzerinden e, iletişime geçilebilir. Aynı zamanda Facebook'ta iklim için şarkı söyle e, etkinliği de bulunabiliyor. Evet. E, ben bir de e, şeyden bahsetmek istiyorum. Bu e, türkünün not, e, sözlerinden. Evet. Çünkü e, aslında anlım kadarıyla yani ben tabii daha sonra... E, Proje içine dahil oldu ama neden bunun seçildiğini ben e, Türk'ün sözlerini okuduğumda e, anladım. Dereler akar gider, taşları yıkar gider, bu dünya bir pencere, her gelen bakar gider. Dere akar bulanık, köpüğünden aladık. Ha bu ışıklı dünya, oldu bize karanlık. Enelim değirmene, öğütelim unları, güneşe çevirelim, bu karanlık günleri bu. Karadeniz. Evet. Çünkü değil mi? Evet. Ama e, melodisini şimdi burada mırıldanmıyoruz. sürprizi kaçmasın <gülüyor> diye herkesi e, Cumartesi günü bekliyoruz o evet. zaman. Ama bunu için. E, bir parça daha dinleyerek veda edebiliriz galiba Lütfen. Vokaliz grubundan. Çok teşekkürler. Dönme dolabı attı parçayı dinliyoruz evet. Şimdi Vokaliz grubundan ayrıca desteği için dinleyicimiz Melis Çalhan'ı da çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda size de çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz Melis. Teşekkürler. teşekkürler. Kaç yıl geçti arada? Gayrı, gayrı, gayrı, gayrı. Yaşamak oyun değil arkadaş. Dünyaya gelmenin bir nedeni var. Dost bildiklerin tükenmez arkadaş. İnsanların hamurunda var Yaşamak dönme dolap gibidir Onun da iniş ve çıkışları var Talihlidir hep çıkanlar arkadaş Gerçek dost inenlerin yanında var Nefes almak değildir yaşamak Düşünmek ve hissetmektir yaşamak Gülmeden geçen günlere adım, dönme dolap iner çıkar arkadaşa. Yaşamak oyun değil arkadaş. Yaşamak eğlenceli bir lunapark gibidir, heyecanlıdır ve tek düzey. Işıkların müziklerin gölgesinde başardığını sanırsın sessizce 4 dakikalık bir saltanattır belki de daha uzun soluklu Ancak sakın unutma ki dostum hiç kimse bilmez bunu Yaşamak biletinin süresi geçtiğinde dönüp bakarsın büyük bir hüzünle Bir sonraki bileti almanın heyecanıyla biriktirirsin Gözyaşlarını sessiz sedasız ayrılırsın Dönme dolaptan aynen geldiğin gibi çırılçıplak Çırılçıplak ve yalnız başına Yaşamak dönme dolap gibidir Onun iniş ve çıkışları var Talihlidir hep çıkanlar arkadaş Gerçek dost dilemleri yanımda var. nefes almak değildir yaşamak. Düşünmek ve hissetmektir yaşamak. Sen gülmeden geçen günlere ağl{" Dönme dolaş yine çıkar Sen gülmeden geçen günlere ağl{" Dönme dolaş yine çıkar